Muhterem efendim, dünyanın her yerinde var olmadan, Türkiye'nin kalkınamayacağı üzerinde ısrarla duruluyor. Cenab-ı Hakk'ın dünyanın değişik yerlerinde bu zamana kadar bizlere lütfettiği imkanlarda nazara alınacak olursa, bugün bu hususta bizim insanımıza değişik kesimleriyle düşen vazife nedir? Hicret mülahazası bu zaviyeden bir kez daha değerlendirilebilir mi? Bir o meselenin lüzumu ve önemi üzerinde belki defaatla. Durulmuş size bir kere daha diyorsunuz zaten. İkincisi, başlamış bir süreç bu. Arkadaşlarımız yaşıyorlar onu. İlave denecek bir şey yoktur da, belki biraz İslam'daki aksiyon felsefesine, aksiyon mülazasına bağlayarak diyebiliriz ki, İslam dinamik bir sistem olduğundan, onun nelere açık, nelere kapalı olduğunu anlama biraz, onun işlemesine bağlı, işletilmesine bağlı. Pratik hayatın ifade ettiği şeyleri Nazari, hiçbir filozofun kitabı ifade edemez. Bir mesele yaşanırken ihtiyaçlar doğar, zaruretler doğar. orada tahsiniyat adına yapacağınız şeyler doğar biraz. Usul-ı fıkıhtaki bu temel esaslar, 3 veya 4 esas açısından bakıyorum. Tekmilyat türünden şeyler doğar. Yani bunlar şu kadar lazım, şu kadar zaruri, bunlara şu kadar ihtiyaç var dersiniz. Bunlar şu kadar, Cebrenlinoksan manasına, eksiği, kusuru, tamamlayıcı, gidereci şeyler dersiniz. Sistem işliyorsa olur yani. Sistemin işleyişini sesinden dinlersiniz. İşliyor mu, işlemiyor mu? Çevrede nasıl? Tıpkı bir motoru, bir makinayı, bir fabrikayı dinlediğiniz gibi, bir tıbbi bir aleti dinlediğiniz gibi dinlersiniz. Yani sesinden anlarsınız. Ritmi nasıl bunun? Bunda bir aritmi var mı? Evet, yok mu filan işine bakarsınız ürünlerine bakarsınız biliyorsunuz şurada günlük gazeteleri print etmek için iki tane üç tane makine getirdiler, değiştirdiler fakat hiçbirini verimli bulamadık yani biri bizim kağıtları kullanamadı yeni bir makine getirdik ona da boya ters geldi yeni bir makine getirildi o da lazerle miydi fiyatlı mı buldular neyse yani bir türlü şey yapamadık demek ki Şimdi uygulama bize değişik şeyler ilham edecek. Şu eksiği var, bu gediği var. Buna bu hususta şu yapılabilir falan dememiz lazım. Bu açıdan arkadaşlarımız dünyanın dört bir yanına açılmaları, göç mülazası, hicret dediğimiz şey o bir geleceğimiz adına, yarınlarımız adına çok lüzumlu bir şey. Bir de o meselenin içine biz ilahi Kerimatullah gibi, Rabbimizi anlatma gibi mülazalarımızı katacak olursak, tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicretinde Cenab-ı Hak'ın ona lütfettiği şeyleri elde etme imkanı da vardır. O da olabilir. Hicret, Hicrete teretübeden şey vardır ki, bu emeller her birerler kendi alanında, mukayesese Efendimiz'e de sorulsa, buyurur ki ona denk bir şey yapamazsınız. Onun için mesela bir dönemde Adam namaz kılsa, oruç tutsa bile hicret etmeyince olmuyor o mesele. Sadece bildiğiniz gibi müstadafin geride kalıyor kim yani? Velidibni velid binü Velid, Hz. Halid'in abisi Ayş, Ebu Cehil'in kardeşi gibi insanlar müstadafin kalıyorlar. Fakat bunlar zincirde. İsteyenler arzu ettikleri kadar yemek veriyorlar. Yatma imkanı verirlerse yatıyorlar. İman ettikleri günden itibaren hep zincire vuruluyorlar, dövülüyorlar dinlerinden döndürülmek için. Bunun dışında herkes hicret etmekle mükellef. İnanmak yetmiyor orada. Çünkü o iş önem arz ediyor. Sitenizin güçlü olması lazım. Sitenin kendini ifade etmesi lazım. Sitenin cazibesinin ortaya konması lazım. Öyle olması lazım. Geldiğin herkesin ikna edilmesi lazım. Herkes gitmesi lazım. Bazıları mefkurenin gereğe gitmesi lazım. Bazıları o bir din olarak dini bir vecibeyi yerine getiriyor olma neşvesiyle gitmesi lazım. Bazı zayıflar da bizim gibi kitle psikolojisiyle gitmesi lazım. Herkes gidince insanın işte o koyunluk yanı da depreşir. Bunlar bu suyu geçtiklerine göre bu olsak bile bizim de geçmemiz lazım gibi. İşte öyle olur yani herkesin gitmesi lazım. Gibi oluyor. Şimdi o dönemde o çok önemli bir mesele oluyor. Bir dönemde üzerinize gelen, müdafaa etme, paktınızı müdafaa etme, ırzınızı, namusunuzu, canınızı, aklınızı müdafaa etme, evlatlarınızı müdafaa etme adına müdafaa savaşları başladığında bu defa ona iştirak etme öne çıkıyor. Allah Resulü bu defa o mevzuda buyuruyor ki hiçbiriniz ona denk bir iş yapamazsınız diyor. Bunun gibi yani bazen bazı şartlara göre, konjöktüre göre bazı meseleler farziyette diğerlerine benzese bile aynı ağırlıkta olsa bile fakat konumları itibariyle o gün itibariyle hepsinin önüne geçiyor, önem arz ediyor. Şimdi bu arkadaşlarımız belli bir ölçüde bu önemli işi de başlatmışlardır yani. İster ister esnaf açısından isterse ben dua ederken muallimini muallimat, raidinini raida, talebini talibat, mütevellini mütevelliyat diyorum yani. Kadın erkek mütevelliler, kadın erkek öğretmenler, genç, ihtiyar, yaşlı, talebe o aynı zamanda rehberler. Kim varsa dünyanın dört bir yanında Allah'ım mağfiret duyur, Allah'ım merhamet duyur, Allah'ım ihlasla serfiraz kıl, Allah'ım müttakilerden, <gülüyor> Allah'ım zahitlerden eyle diye terk ettiğimi hatırlamıyorum. Hiçbir gün terk ettiğimi hatırlamıyorum diyorum. Demek ki bu aslında işleyen bir vetire var burada. Ve bunu temsil eden insanlar var. Şimdi bundan sonra nedir o meselede? Yani bize düşen, arkadaşlarla görüşmeye düşen mesele nedir? İşleyen sistem işlediği anda kısım arızalar o zaman ortaya çıkar. Tıpkı makinen işlemesi gibi. Hızlandırma mülazası varsa işlediği zaman ancak onun farkına varabilirsiniz. Hareketin bu şekilde olması yeterli midir değil midir işlediği zaman farkına varabilirsiniz. Karşınıza çıkan engeller nelerdir? Onları işlediği zaman ancak farkına varabilirsiniz. Yoksa bu meseleleri minel Babiler, mihrab planlasanız, bunun felsefesini yapsanız ve ya bütün filozoflar da o felsefeyi beğenseler Ütopya'dan ileriye gitmez bu mesele. Ve şimdiye kadar da dünya tarihinde onca Ütopya yazılmıştır. Bunlardan hiçbirisi değil öyle bir adada Kanbenallah'ın işte Thomas More'un yaptığı şeyler veya Farabi'nin yaptığı şey... Hiçbiri korucuk köy ölçüsünde bir köyde bile uygulanmamıştır, uygulanmaz. Esas yazılacak ütopya, İslam öyle bir şeyse şayet bu. Ta başlamış, baştan itibaren uygulanmış yani. Mesela beş insanla cemaat halinde namaz kılma meselesi teşkil edildiği an hemen uygulanmaya dökülmüş. Bunun karşısında ne türlü maniler var? İnsanlar bu sorumluluğu götürebiliyorlar mı? Abdestine bu meselenin katlanabiliyorlarını zor, abdest almak da zor. Her gün elini, yüzünü, ayaklarını sabahtan bir arkadaşımız dedi yani. Bir camiye gidiyoruz. Onlar onların gittikleri bir camiye gidiyoruz. Ayaklarını yıkamadıklarından, mes verdiklerinden, ayak kokusundan camiye girilmiyor. Oysa ki ayak kokusuna karşı olmasa bile çünkü Müslümanlar ayaklarını yıkıyorlardı. Cuma günleri terden ötürü bir de sırtlarına yün elbise giyiyorlardı. Terle gün bir araya gelince nasıl bir koku çıkaracağını herhalde denemişsinizdir. Gün çamaşır giyiyorsanız. Efendimiz cuma günleri gusletmek vaciptir buyurmuş. Fukaha-i kiram o meseleyi o gün tergip adına o kalıplarla, o kiplerle ortaya koymayı o kiplerin ifade ettiği manaya hamletmemiş. Sünnet demişler. Zahiriler vacip diyebilirler o meseleye çünkü onlar her meseleyi kelimelere bağlı götürürler. Meseleleri manayı harfiyle ele alırlar. Ama genelde icma, cuma günleri husus etmek müekket ve sünnettir. Husus etmesi lazım. Neden müekket ve sünnettir? Hazreti Ömer gibi İslami'yi anlayan bir mi? Hazreti Osman Efendimiz radiyallahu anh'ıma, Allah ikisinden razı olsun, bir cuma günü camiye geç geliyor. Hazreti Ömer hudbedeyken, emirül müminin. Bu ne vakitte geliş diyor ona. Bir de şu rahatlığı, şu düşüncelerin rahat ifade etmeyi, ve bir yönüyle sorgulamayı ve bu sorgulamayı da gayet tabi olarak kabul etmeyi nazarı itibara alın, toplumun seviyesini değerlendirin ona göre. Nasıl olgunlaşmış bir toplum. Ya Emir el-Mümin'in diyor farkına varamadım ezanın, ezanı duyar duymaz hemen koştum camiye ancak öyle geldim diyor. Ha diyor bir de gusli etmemişsin sen diyor. Ben şimdi halife hutbede çok önemli meseleler peşinde bir adam. Sasanilerin fethiyle meşgul. Roma İmparatorluğuna karşı ordular teşkil ediyor. Gastranlı Arapları kurtarmak, Necranlı Arapları kurtarmak, Tahlipli Arapları kurtarmak ve bu Arap gücünü Hristiyan yanlarına almak. Böylece dünya üzerlerine gelecek. Aynı zamanda onlarla hesaplaşma adına çok önemli stratejiler, planlar peşinde. Fakat orada bir ferdin, ferdin ile alakalı Aman bir şey yanlış anlaşılır, yanlış uygulanır. Hazreti Osman gibi, Zünnü Ruin gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iki kere damadı olmuş bir insan. Bu, bu mevzuda teferruata ait bir meselede bile gevşeklik gösterirse gelecekte bu gevşeklik tahammüm eder. Herkes yapar onu. Şimdi evet bazı meseleler var ki hani şeyine göre yaşanırken bunlar duyuluyor, hissediliyor ancak arızalar yaşanırken görülüyor. Yoksa oturur Edivane bir üslupla neler yazar, neler karalarsınız ama tabi uygulanmaya konmadığı için, tatbiki olmadığı için hiçbir şeye yaramaz yani. Evet, uygulandığı zaman yanlış, eksik yedik görülecektir. Bir mesele yani böyle kabul etmek lazım. İslam dinamik bir sistemdir. Uygulanınca ne olup ne olmadığı ancak o zaman ortaya çıkar. Bu her zaman vurgulanması iktidarından bir mesele. Evet. Bize ne düşer orada? İşte o uygulanmada arıza ortaya çıkmışsa bypass yapma düşer yani. O tür arkadaşlarla istişare ederiz, maaşeri vicdana sunarız onu. Kamu vicdanı o mevzuda veya işte Eshab-ı Rey ne diyorsa, Eshab-ı Rey'dir Müslümanlığa göre. Yani köylüye, kentliye, çobana sorulmaz bu. Aklı eren insanlara okumuş, mürekkep yalamış, sizin değerlerinize saygılı olan insanlara. Onlara sorulur bu mesele, değerlendirilir, bypass yapılır, tıkanıklıklar açılır. Varsa yürüdüğünüz yollarda lezyonlar, eritirsiniz onları ve böylece o damarlar içindeki kanın, cereyanın ve cevelanını hem debisini artırırsınız hem de güçlendirirsiniz. Takılmalar olmaz Allah'ın izni inayetiyle. Orada öyle yani bir mesele sorulabilir. Hareket etmesi lazım. Sizin sorunuzda bir iki espride var mı? Dünyanın her yerinde olmadan Türkiye'de olamaz. Şimdi o yola girilmiştir aslında. Allah sevk etmiştir. Bazen belki böyle derken bile insanın içine gelir Ya bizim de olmadı mı? Belki istemişsinizdir iradenle. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin dediği gibi istemeyi veren de olur. Gerçi o biraz eşarici oluyor yani. Biraz çevrinde mütevasat oluyor. Ben meselenin selameti açısından, akidenin selameti açısından mülazalarımı biraz mahturidice ortaya koyuyorum, koymaya çalışıyorum. İrade diyorum, şartı adi de olsa, çok önemsiz de olsa, Cenab-ı Hak lütuflarını, ihsanlarını ona lütfediyor. Bir de biz yapacağımız projeleri, planları iradelerimizi hesaba katarak onun üzerine oturtmamız lazım, kurmamız lazım. O mülazadan iradeye önem veriyorum da ama. Fakat bizim işlerimize bakılacak olursa işin doğrusu eş harice düşünmemek de mümkün değil yani. Biraz öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünmede hem tevhid görüyorum, hem meseleye enaniyetlerimizin sahip çıkmaması o sayede olacağına inanıyorum. Hem de meseleyi Allah'a vermekle bir şükrü manevi oluyor. Ve şükredenler üzerinde de Allah nimetini artırıyor. Bu kadar avantajlı olan işin bir yanı varsa şayet İhtiyarımızı, intihabımızı, tercihimizi o istikamette kullanmamız icap eder diyorum o yönüyle. Bu açıdan bu işi Cenab-ı Hak başlattı. Cenab-ı Hak götürüyor. Şimdi bu iş için aklımıza gelen şeyler, düşünebildiğimiz şeyler nelerse bence onları düşünmemiz lazım. Sırasıyla Cenab-ı Hak bazı şeyleri ihsan etti yani. Şimdi bir gün geldi, hani şu kadar kabiliyette, şu kadar imkanlarımız var. Yani şu potansiyel güce Allah'ın izniyle aynı düşünen, Aynı şeylere saygı duyan, aynı şeylere parmak basan, aynı şeyleri alkışlayan, aynı şeyleri takdir eden, dünyanın mersus bu arkadaşlar içinde, şu kadar idare kabiliyeti olan insan var. Görüyorsunuz bunu. Şu kadar eğitime açık insan var. Verebilir bunlar, matematik, fizik, kimya, biyoloji verebilir bu arkadaşlar. Siz hiç farkına varmadan bir yerde Cenab-ı bak, sizin iradelerinizi bir şeye yönlendirmiş, öyle bir potansiyele sahip olmuşsunuz. Kendinizi dönüp geriye matuf, masibeye çektiğiniz zaman bakıyorsunuz şu imkanlar var. O imkanlar bir şey ifade edecek kerteye gelince bir de bakıyorsunuz ki bir imparatorluk gümbür gümbür yıkılıyor, dağılıyor. Yahu iyi fırsat diyorsunuz. Hep biz o ülkeler için böyle iç yakıcı türküler, ağıtlar kesip duruyorduk. Tam sırası şimdi bu insanların imdadına koşmak lazım. Kimse gitmeden buraya, ben biliyorum ki biz gitmesek Vehhabiler gidecek, Gizm-i Tahrir gidecek, İranlar gidecekler. Bunlar da din götürmeyecekler. İranlar Müslüman olmaktansa Şii olması daha önemli. Müslüman olmuşsunuz hiç önemli değil. Vehhabiler de Müslüman olmak önemli değil. Asas Vehhabi olmak önemli. Yani onlar kendilerine Selefi olmak önemli falan diyecekler. Böylece Müslümanlıkta çatlaklıklar, kırklar meydana getirme endişesi var. Buna meydan vermeden madem bir kök bağımız da var biz Asyalıyız tam bunu öne çıkarma sırası hatta o günlerde hatırlarım değişik zamanlarda Asya ile alakalı türküler, mülküler yazılmış etmiş arkadaşlar onu bir kitap haline getirdiler bir cilt Asya'daki soydaşlarımız için filan denirler o türlü şeyleri sevmiyorum ben yani bir şeyi çevirip bir eti çevirip bir ızgara yapmak öbür taraftan çevirip de bu şiş kebabı demek filan ayrı ayrı müşteriyi aldatma olur bu size alaka duyanı aldatma olur. Bir şey öyle iki defa boyayıp satma doğru değil. Fakat onların öyle bir şey ihtiyacı varsa kendimizi ifade etme adına. Senelerce evvel oraya duyduğumuz ihtiyacı seslendirme adına. Eğer bir şey ifade ediyorsa önce o türlü ensurmanları değerlendirmekte yarar var dedim ben de mahsur yok dedim. Şimdi bakın bu ihtimal hesaplarına göre bir dönemde size Allah şöyle kullanmış. Tam siz bir şey ifade edeceğiniz an Size bir şey ifade etme zemini hazırlamış Allah Sallallahu aleyhi Bu defa arkadaşlar çağırıyorsunuz hiç de itiraz eden olmuyor. kalplerine nasıl hükmedeceksiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber insanlar içinde bile Bedir'e çıkılırken bazılarının itiraza benzer laflarını hatırlayacaksınız siz. Tebuk'ten geriye kalan insanların bazılarını hatırlayacaksınız. Münafıklar böyle. İki yüzlü insanlar tamamen geride kalmışlardır. Zordur çok yani. Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresi'nin cellesinde diyor: "Fe izâ unzele mahkemetun ve zikra'u'l-harqtan raytellezîne fi kulûbi maradun İşlerinde marazları olanlar sana baygın baygın bakıyorlar diyor. Fakat ben o arkadaşlar için hiç baygın baygın bakan görmedim. Bir yani bu. İkincisi de hiç terettütmeden gidiyor. Nereye gidiyor? Aydın abi makamı cennet olsun. Kaç defa anlattı? Tahte sıfır, soğuğun 60 derece olduğu yer. Fevka sıfır, hararetin 60 derece olduğu bir yer. Yani 120 derece değişimin yaşandığı bir yere gidiyor bu insanlar. Yaz günü başlarını kapamadan sinekten geçemiyorlar. Kış günü de kürklere sarılmadan soğuktan kurtulamıyorlar. Çok zor yani. İnsanlar kaya bile olsalar, bu ölçüdeki genleşmeye dayanamazlar işin doğrusu. O kadar sıcakta genleşeceksin. O kadar soğukta tepene bindiğin zaman çat diye çatlayacaksın. Veya soğukta işte ölü olacaksın, kırılacaksın, sıcakta da çatlayacaksın. Tekim Arabistan'da böyle genleşme neticesinde sıcak çok. Taşlar çatlıyordu. Arapların itikadı şuydu. Diyorlardı ki bu vadide cinler var. Onlar ses çıkarıyorlar. Allah Resulü buyurdu ki hayır cimmin değil. Onu Taşlar çatlıyorlar buyurdu. Antirparantisi onu arz edeyim. Şimdi arkadaşlarımız buraya gittiler. Bazıları nişanlıydı, işlerini bıraktı, gittiler. Bazıları o annelerin elini döperim, ayağını döperim. O anneler de müsaade ettiler. Git oğlum dediler. Bir telefonla konuşmaya iktifa ettiler. Beş sene gidip kaldığı yerden geriye dönmeyen insan oldu. Şimdi bunlar çok önemli meseller Allah Celle Celaluhu lütfetti demek. Cenab-ı Hak birilerine sevap kazandırmayı murat buyurunca, birlerine hicret sevabı kazandırmayı, cenneti almaz sevabı kazandırmayı murat uyuruncu. Ve emmen auta ve takavsantaq bil husna yusra. Onlar demek Allah uğrunda verilecek şeyleri vermişler ve aynı zamanda tasdik edilecek şeyleri, Esma-i Hüsna'yı, hakikati kainatı, hakikati güni emirleri gerçekten Esma-i ilahiye dayandıklarını tasdik etmişler bunlar. Evet, Takva dairesi içine girmişler. Cenab-ı Hak da zor gibi şeyleri kolaylaştırmış onlar. Evet, hiçbir ağırlık hissetmemişler, hiç şikayet etmemişler. Ben çok ciddi babasının annesinin zorlamasıyla, dayatmasıyla gelen bir iki insan hatırlıyorum o günlerde. Sonra olmuş olabilir. Ben onlarla alakadar olmuyorum. İyi motive yapılmıyor belki. Bir iki insanın geriye döndüğünü hatırlıyorum. Çok önemli bir hadisedir. Disiplinli, devlet nizamiliği içinde giden ordular içinde bile kaçanların sayısı onun on katı olur. Müsaadenizle. Şimdi bu bir vetiredir. Bu arkadaşlarımız gitmiş dünyanın dört bir yanına. Ama biz bu eğitim için gidildiğinde bakın. Öğretmen yetişmiş, rehber râit diyoruz yetişmiş. Belli ölçüde rehber talebelik yapacak insanlar yetişmiş. Kadına ihtiyaç varsa bacılarımız yetişmiş o istikamette. Ve belli ölçüde mütemelli olabilecek insanlar da yetişmiş. Bu hoşgörü ve diyalog, arkadaşlarımızın bu istikamette faaliyetleri adına çok önemli, müessir, inandırıcı bir ortam teşkil ediyor. Hafife almamak lazım. Bunu da yapıyor bunlar. Aynı zamanda taraftar kazanıyor. Bu arkadaşlar, Dünya sulhı adına çok önemli şeyler ifade ediyorlar. Bu arkadaşlar, Handik'te'nin o işte tehlikeli, öldürücü, kahredici nazariyeleri, düşünceleri, mülazalarına karşı böyle sulh adaları, dalga kıran adalar oluşturma gibi geliyor bize. Dünyanın geleceği adına bunlar teminat adaları olsun yani. Eğer birinin yanında olacaksak bunların yanında olalım diyor. Bakın bunların hepsi o arkadaşların Sayına gayretine terettüp faydalı şeylerdir. Fakat hepsi aynı çizgide değildir. İnansa bile insanlar, inanma bile hepsi aynı çizgide olmaz. Yani farklı farklı çizgilerde olur. Yakin olmayan iman vardır. İlmel yakine dayanan iman vardır. Aynel yakine dayanan iman vardır. Hakkal yakine dayanan iman vardır. Ve bunların hepsinin de kendi içinde dereceleri vardır. Ne ilmel yakın, ne aynel yakın, ne de hakkal yakın, bir tek derecede mütahale edilen şey değildir. Belki her bir yerlerinin yüz derecesi vardır. Siz kendi işinizi, mesainize, gayretinize terettüp eden, Cenab-ı Hakk'ın bu lütuflarını da öyle derece derece, kademe kademe kabul etme mecburiyetindesiniz. Meselenin bir yanı, bunlar olur. E bunlar olur, ne olur yani? E bir kere siz evvela Allah'ın rızası demiştiniz, İlahi kelimatullah. Mülazazasıyla yola çıkmışsınız. Şimdi belli ölçüde bu tahakkuk ediyor mu etmiyor mu? İki, siz dünyanın değişik yerlerinde bir kısım sempatizanlar kazanıyor musunuz? Kazanmıyor musunuz? Sempatizan olmasa bile iyi ahvalde sizin mütealallarınıza iştirak edebilecek bir taraf, objektif düşünen insanlar kazanıyor musunuz? Kazanmıyor musunuz? E, sizin oralarda öyle fahri lobileriniz olursa Türkiye adına bir teminat değil midir bu? İşte bu bir mülahaza için çok önemli bir şey oluyor. Türkiye'yi dünyadan tecrid ederek siz onu yaşatamazsınız. Şimdi kimse size bakmıyor yani, tanıyan bile yok. Hakkınızda dünyanın değişik yerlerinde yapılan röportajlarda ben şunlara şahit oldum, bunu çok arz ettim. Cihan Ünal, New York'un bir sokağında bir taksiyi durduruyor, soruyor ona. Türkiye diye bir ülke duydun mu, içeriden çıkan kelli felli bir adam. Galiba diyor, Afrika işlerinde bir ülke oluyor, bizimkiler kendi kendilerine gelin güveyi oluyorlar, hikaye. Birisi ne soruyor, devleti idare eden, en büyüklerden yani kimsenin duymamasını ihtimal vermediğini ismi soruyor, telaffuz edemiyorlar. Hatta bir tane çıktı ki onlar Türklerden birisi, fakat burada doğmuş büyümüş, New York'ta doğmuş büyümüş, Türkçe'yi iyi telaffuz edemiyor, o kelimeyi telaffuz edemedi. Biz kendi kendimize böyle büyük devlettir filan, gelin güveyi oluyoruz filan fakat kimsenin anladığı, bildiği filan yok. Oysaki bu öyle değil yani. Geçen gün burada konuşurken Ali Bey'in getirdiği insanlarla, ben dünyanın değişik yerlerindeki insanlar, ise kilise teşkilatının diyalog, hoşgörü, muhabbet ve herkesin konumuna saygı, mülahazalarıyla hareket edilmiş olsun, isterse işte İslam dünyasında bazı gruplar bu türlü hareketleri temsil etsinler. Bu gruplar adına bu türlü hareketler olsun. İsterse sizin şimdi tanıma imkanına bulduğunuz bu arkadaşlar olsun. Bunlar birer sul adası oluşturuyorlar. Bir gün dünya bütünüyle böyle o azgın denizler gibi Nuh tufanında olduğu gibi böyle kabarsalar Everest tepesinin zirvelerine ulaşsa o dalgalar Allah'ın izniyle dünyanın değişik yerlerinde sizin oluşturduğunuz aydın sınıfa talip olmuşunuz siz. 50 sınıf yetiştirme peşindesiniz. Ve bunların içinden çok entelektüeller çıkacaktır. Yani bildikleri, inandıkları şeyleri gürül gürül haykıracaklardır bulundukları yerlerde. Siz ancak o zaman Türkiye'yi teminat altına almış olursunuz. Türkiye o meselenin bir çadır olarak, orta direği ise şayet sizin dış dünyada etraftaki o lobileriniz filan, fahri lobileriniz, size sempati duyan insanların mevcudiyeti o çadırın kenarlarındaki kazıklarını olacaktır. Senelerden beri Amerika'da bazılarına milyonlarca dolar veriliyor. Burada parayla lobilik yaptırmak isteniyor ama, fakat çok bir şey yaptırıldığı da yok. İşte görüyorsunuz, bakın Ermeni katliam teklifi, işte kabul ediliyor bir yerde. Sizin üç tane, beş tane arkadaşınız bu mevcuta devreye girmese, Aman falan başkan adayı sen hata ettin bu sözü söylemekte. bütün Türk milletin nefretini topluyorsun demezse o öyle gidecek yani. Demek ki milyonlarca dolar geliyor ama burada yürekten o meseleye inanmış bir tek adamın yaptığı şey kadar bir iş yapamıyorlar. O açıda dünyanın dört bir yerine ne ticaret adına, ne sınayi adına, ne yatırım adına giden arkadaşlar, ne de eğitim adına giden arkadaşlar çok küçük şeyler gittiği düşüncesine mülazasına kapılmamalılar. Cihani fetheden büyük orduların, güçlü orduların, Osmanlı ordularının yaptıkları şeylere denk işler yapıyorlar. Belki şartlara ve konjöktüre göre onların yaptığı şeylerden daha büyük şeyler yapıyorlar. Bülent Ecevit devlet tecrübesiyle dedi ki, biz bu arkadaşların gittikleri yerlere Osmanlı döneminde güçlü bir devletken bile gidemedik dedi. Ben nasıl onun karşısında olurum? Etti. Bu açıdan esnafımız bizim mütevellimiz, mütevellihine mütevelliyatımız, muallimine muallimatımız, bizim talibun talibatımız, raidun-u raidatımız bunlar katiyen küçük iş yaptığı vehimlerine kapılmamalılar. Allah'ın izniyle asis adet ve üç 5 tane Hz. Mesih'in havalileri istisna edilecek olursa dünyada en büyük bir değişime talip olma aşkı şevkiyle. Böyle bir değişimi temsil etmek üzere gidiyorlar Allah'ın mayetiyle. Geleceğin felsefi tarih yazarları, sosyal tarih yazarları bu meseleyi tahalli edecekler ama fakat bugün bu meseleleri ifade etmenin ayrı bir manası var. Bize ait çok fazla bir yönü yok. Biz işin bir döneminde devreye giriyor gibi davranmış ama arkadaşlarımızın sayını gayretini alkışlamak suretiyle Onların sayes şevklerini kamçılamışız. Hepsi o kadar. O kadar bir şey var. Onu da tam yapmışsak. Asıl bu işin içinde olan, hizmet eden, bunu hayatının gayesi gören arkadaşlar o vazifeyi yapıyorlar. Ve dilerim inşallah bugüne kadar yapılan şeyler, arızaları, kusurları gözden geçirilerek telafi edilir. Tıkanıklıklar bypass yapılır. Daha dolu dizgin bu işte neticeye varılmaya çalışılır. Bizim asıl mülazamız Allah rızasıdır. Cihan sulu ve seladır. İnsanlığın huzurudur. Aşırı ifratkar düşünen, tahripkar düşünen, dünyanın geleceğini harbi darbe yenik düşmüş ve dünyanın geleceğini bir kavga arenası şeklinde tasavvur eden, düşünen insanlara karşı sulh adaları oluşturmak, insanlara insanca yaşamak zeminini, kurallarını, ahlaki kaidelerini göstermektir Allah muvaffakits